Osmanlı yayın evi sunar. Kasetlerle dinimi öğreniyorum. Üçüncü kaset. mezheplerimiz ve İmam-ı Azam. Eser Abdülkadir Dedeoğlu. Radyofonik metin Kasım Göçmenoğlu. Kullarına doğru yolu gösteren ve Hak kitabı Kur'an-ı Kerim'i gönderen Allah'a hamdolsun. O Kur'an'ı hiç eksiksiz eshabına yazdıran ve ezberleten, Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatu selam olsun. Peygamberinin emirlerini yerine getiren, ona inen Kur'an'ı derleyen ve toplayan, çoğaltıp dünyanın dört bir yanına gönderen Eshab-ı Kiram'a da salatu selam olsun Allah kelamı Kur'an'ı Peygamber sözü hadisleri Eshabının yaptıklarını derleyip toplayan onlara en doğru ve en güzel manalar vererek biz ümmeti Muhammed'e nakledip ulaştıran Meşhep imamlarımıza, alim ve müçtehitlerimize de salatü selam olsun. Allah kelamı Kur'an'ı, peygamberimizin hadislerini, mezhep imamlarımızın fetva ve görüşlerini bize kadar intikal ettirmede gayretleri dokunan din alimlerinden devlet büyüklerinden kısaca imamı Gazali'den İmam-ı Rabbani'den, Molla Camii'den vesair ulemadan, Emevilerden, Abbasilerden, Selçuklulardan, Osmanlılardan ve diğerlerinden Allah razı olsun. Babaanne müjde amcamlar geliyor. Ah ciddi mi söylüyorsun? Baksana. Kızım kapıyı açıver misafirler geliyor. Peki babaanne ben açarım. <Gülüyor> Ooo hangi yerler attı böyle yenge? Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Diğer torunlarım da gelmiş mi? Torun olarak biz yetmiyor muyuz babaanne? Öyle deme evladım hepinizin yeri ayrı. Benim için hepiniz aynısınız. Hepinizi severim. Hepiniz için dua ederim. Selamünaleyküm babaanne. Aleykümselam yavrum. Gel bakalım gel hoş geldiniz. Annenler nerede? Ya baban? Annem geldi babam amcamın yanına uğradı. Akşama gelecek. Ne iyi ettiğinizde geldiniz. Sohbetler daha da tatlanacak değil mi babaanne? <gülüyor> Sohbetlerimiz her zaman tatlı değil mi yani? Affedersin babaanneciğim. Herhangi bir şey demek istememiştim. inan. İnan. Keşke babamlarla gitseydin. İki kız beraber olur bana konuşma fırsatı da vermezsiniz. Aşk olsun canım. Biz hepimiz seni ayrıca severiz. Bilmiyorsun sanki. Biliyorum ama ama siz söyle gelin bakalım. Biraz sizden uzak kalsam moraliniz bozulu veriyor. Ama babanne. Sen bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyor musun? Ben de sizin gibi küçükken Rahmetli Müderris deden benim için çok önemliydi Bilmez miyim hiç? Öyleyse bize bir şeyler anlat Ne anlatsın? Önce onun adını koysak daha iyi olmaz mı? Haklısın Bir şeyler bir şeyler ama ne Ben bir soru sorabilir miyim? Aa, sor bakalım kuzum ee, Biliyorsunuz Müslümanların kitabı Kur'an birdir Hı. Ama dört tane mezhep var Neden? Yani bir kelimeden dört anlam neden? Sen bu konuda bir şeyler biliyor gibisin, biraz. Misafire saygı göstermek güzelmiş. Buyurun, ilk sözü size verelim hanımefendi. Babaannem varken benim konuşmam <gülüyor> uygun olur. Önce bakalım sizler ne biliyorsunuz. Size zaten bildiklerinizi anlatmak sıkıcı olabilir. Söz hakkı bana verildiğine göre aklınıza sığınıyorum. Dinliyoruz efendim. Geçen gün babama sormuşlar babaanne. Arkadaşları sormuş. Birlikte bir çay bahçesinde oturuyorlarmış. Azizim, ee, söyler misiniz? Kur'an bir olduğu halde... mezheplerin için dörttür? Kur'an'ın tek kelimesinden... ...niye dört ayrı mana çıkarıyorlar? Bu görüş farklılıkları, neden? Evet, kalem kağıdınız var mı? E, kalem var ama... E, garson, bakar mısınız? Ee, bir parça kağıt var mı acaba? Tabii, buyurun. Teşekkür ederim. Ne arzu etmiştiniz efendim? E, bir saniye, bir saniye, yazıyorum. Meşrubat. Bir şey anlamadım ama... Evet, sizi dinliyorum efendim. Bir kağıda yazdım ya, size verdim. Allah Allah. Meşrubat yazıyor kâğıdta. Ne getirsem ki? Su getireyim olsun bitsin. Ve garson su getirmiş. Babam, anne yazıyı bir başkasına vermiş. O da meşrubat olarak gazoz getirmiş. Üçüncü olarak verdiği garson da limonata getirmiş. Dördüncü garsonsa ise... ...meşrubat isteyen bu müşterilerine... ...ayran getirmiş. Bunun üzerine... Allah Allah gel de şaşırma. Bu da ayran getirdi. Evet sevgili arkadaşım. İşinin ehli olan dört ayrı garson bir kelimeyi dört ayrı anlamda yorumladı ve ayrı ayrı şeyler getirdi. Şimdi hangisinin tavrı yorumu yanlış söyleyebilir misiniz? Valla hepsi doğru. Hepsi aynı kelimeyi iyi niyetle yorumladı. İşte mezhepler de böyle. İşinin ehli dört büyük müçtehit, iyi niyetle ve ümmete kolaylık olacak biçimde hükümleri yorumluyorlar. Fakat temel bir... He, demek Kur'an'daki ve hadislerdeki bazı kelimeler de böyle çok manaya gelebiliyor. Mezhep alimleri de bu çok manalardan birini tercih ediyor ve böylece mezhepler meydana geliyor. İşte böyle adam meseleyi anlayıvermiş. Babaanne Hı. peygamberimizin zamanında mezhep var mıydı? Ah, yoktu yavrum. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam zamanında Müslümanlardan herhangi biri bir güçlükle karşılaştığı zaman Kur'an-ı Kerim'den bir yeri anlayamadığı ya da, ya da bir meseleyi kavrayamadığı zaman gelir bunu Peygamber Efendimiz'e sorardı. Peygamberimiz vefat ettiğinde Arabistan'ın hemen hemen tamamı Müslüman olmuştu. ...zamanla Müslümanlık daha da ilerledi... ...yeni yeni ülkeler fethedildi... ...Müslümanlar çoğaldıkça çoğaldı... ...keşke o devirde dünyaya gelseydim... ...neden? Ha. ...belki o devirde Allah'ın rızasını kazanmak daha kolay olurdu... Allah'ın rızasını kazanmak her zaman mümkün yavrum... ...yeter ki emrettiklerini yapabilelim... ...ama babaanne... ...Peygamberimiz sarken ne güzelmiş... ...bir soracağı olan gelip peygamberimize soruyormuş... ...hallediyormuş... İslam'ın gelişme ve yayılma döneminde de peygamberimizin eshabı varmış. Yeni Müslüman olanlar dindeki hiçbir güçlük çekmiyorlarmış. İçinden çıkamadıkları bir mesele olursa eshabdan bir zatı buluyor ondan öğreniyorlarmış. Hmm, ama dünya ölümlü. Zaman geçtikçe bu sahabelerin sayısı azalmaya başladı. Birer birer vefat ediyorlardı. Nuru kaynağında gören gözler birer birer kapandı. Gün geldi dünyada eshabdan kimse kalmadı. Peki alimler yok muydu? Anlatacağım yavrum anlatacağım ama sözümü kesmezsen. İşte tam bu sıralarda yalancı bilginler, yalancı peygamberler türedi. Bunlar Müslümanların inancını zayıflatmak, bulandırmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Ne kadar zan, ne kadar vehim varsa meydana dökülmüştü. Bunlara bir de siyasi çekişmeler eklendi. Hemen her şehirde, her mahallede bir bozguncu, bir yalancı bulmak mümkünmüş. Bakın işin önemli tarafı şu... ...dinimizi yıkmaya çalışan bu bozguncular... ...Kur'an-ı Kerim'e yanlış mana veriyorlardı... ...Peygamberimizin sözlerini yanlış anlatıyorlardı... ...Peygamberimizin en yakınlarına dil uzatıp... ...onlara hakaret ediyorlardı... ...ve bunlar... Böyle bir, devi böyle bir devirde dünyaya gelmeye ne dersin? Bu devirde bozgunculuk yapanlar... ...Peygamberimize hakaret edenler yok mu demek istiyorsun? Doğru sen de haklısın <gülüyor> Nerede kalmıştık sözümü kesince unuttum ne dediğimi İslam'ı bozmak isteyenlerden söz ediyordunuz ha, babaanne Tamam tamam işte böyle bir zamanda Hazreti Allah dinimizi bizlere en güzel bir şekilde anlatacak büyük alimler ve bilginler gönderdi Çünkü Rabbimiz İslam dinini kıyamete kadar koruyacağını bildiriyordu Kur'an'ında Babaanne bu alimler hep Mekke'de Medine'de mi yetişmiş Anlatacağım yavrum anlatacağım ama şu kadarını söyleyeyim Az önce Müslümanlığın çok yayıldığını, yeni yeni ilim merkezleri kurulduğunu söylemiştim galiba. Yani Mekke, Medine'de yetişen alimler olduğu gibi başka şehirlerde yetişen alimler de olmuş. İnşallah bu devirde de Allah dinini kuvvetlendirecek alemler göndermiştir. Ay i̇nşallah, İnşallah sizler de o alimlerden olursunuz. İnşallah. Allah'tan ümit kesilmezmiş. Bu büyük alimler her biri ayrı bir şehirde Müslümanları etraflarına toplamışlar. Kur'an-ı Kerim'e hesaptan işittikleri gibi dost doğru mana vermişler. Peygamberimizin sözlerini yalnızsız anlatmışlar. Bozguncuların yanlış ve sapık fikirlerini çürütüp çöp sepetine atmışlar. Binlerce talebe yetiştirmişler. Yaşayışlarıyla örnek olmuşlar. Talebeler de gittikleri yerlerde hocalarından öğrendiklerini anlatmış, kitaplar yazmışlar. İşte Allahü Teala hazretlerinin dinimizi kuvvetlendirmek için gönderdiği bu alimlere mezhep imamları denmiştir. Tuttukları yola da mezhep ismi verilmiştir. ...sohbetinize devam edin. Oğlunu çok özledin galiba babaanne... ...sustun kaldın. Aa amcam geldi. Babam yok mu amca? Şimdilik yok. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleykümselam. selam. Küçük oğlunu şöyle bir kucaklamak istersin herhalde anne. <gülüyor> Ver elini <öpeyim. gülüyor> Aa Ama niye gözlerim doğru ee, seni? Çok özlemişim demek... Hoş geldiniz sefalar getirdiniz Bizi mutlu ettiniz Allah da sizi sevindirsin Allah razı olsun anneciğim nasılsın sen İyiyim iyiyim canım hamdolsun iyiyim Torunlarla uğraşıyoruz işte <gülüyor> Güzel sohbetinizin konusunu öğrenebilir miyim Meseplerden söz ediyorduk amca Hı. O arkadaşına ne güzel örnek vermişsin Hani o çay bahçesindeki olayı anlattım da ha. Amca mesepler ne zaman ortaya çıktı ee, Babaanneniz anlatmıyor muydu Biliyor musunuz annem Yani babaanneniz ...benim hem annem hem de öğretmenimdir. Birçok şeyi ondan öğrenmişim. Fakat sual sana soruldu. <gülüyor> evet. Mezhepler ne zaman ortaya çıktı? Hicri ikinci yüzyılın başlarında ortaya çıktı yavrum. İmam-ı Azam gibi büyük alimler... ...öğrencilerinin de katkılarıyla... ...sahabe fetvalarını derinlemesine incelediler. Meseleleri gözden geçirerek sistemleştirdiler... Bazı alimler arasında meselelere ele alma usulünde küçük farklılıklar oldu. Bu usul farklarından farklı mezhepler doğdu. E bak sen ne biliyorsun bunları. Devam et amca ne olur. Peki peki. Mezhep imamlarından hiçbiri mezhep kurma düşüncesi ve davasıyla ortaya çıkmamıştır biliyor musunuz? Onlar öğretim faaliyetine devam ederken çeşitli konularda sorular sorulmuş cevaplamışlar. Birçok meseleye çözüm getirmişler. Öğrencileri de hocalarının görüşlerini ve metodunu sistemleştirmiş mezheplerde olmuş. Aa, bakın, bakın çocuklar aklıma ne geldi. İmam-ı Azam efendimize biri gelmiş bir soru sormuş. İmam-ı Azam araştırayım, inceleyeyim sonra cevabını veririm demiş. Bu cevap adamın hoşuna gitmemiş. Sorduğum soruya cevap veremiyorsun bir de kalkmış bir karış mindere oturmuşsun demiş. İmam-ı Azam gülmüş, ya demiş, gördüğünüz gibi biz bildiğimiz kadar bir minderin üzerine oturduk. Bilmediklerimiz kadar bir mindere otursaydık başımız göğe değerdir. <gülüyor> Biliyorsunuz itikat konusunda da mezhepler var, amel yani fıkıh konusunda da. İtikat alimleri inanç yönünden meseleleri çözmüşler. Bizim itikatta mezhebimiz ehli sünnettir. Kur'an-ı Kerim'i ve Hazreti Peygamber'in sahih hadislerini rehber edinen, inanç konusunda peygamberimizle hesabının yolunu izleyenlere ehli sünnet veya ehli hak deniyor. Bunların dışındaki mezheplere de ehli bid'at denir. Ehli sünnet alimleri Hazreti Peygamber'in ashabının hepsini önder tanımış, sevgi ve saygı konusunda hiçbir aşırılığa gitmemiştir. Herhangi bir ayrım yapmamışlardır. İttikatta mezhep iki tane değil mi amca? Günümüze kadar gelen belli başlı ehli sünnet mezhebi iki tane yavrum. Biri maturidi mezhebi, diğeri de eşaril. Bu mezhepler Allah'ın sıfatları, isimleri, kaza ve kader, cennette Allah'ı görme gibi konularda açıklık getirmişler. Amelde mezheplerde dört tane değil mi? Amcamı görünce babaannemi unuttun galiba beyefendi. Değil babaanne, inan ki değil. <gülüyor> Sen ortalığı karıştırmasan olmaz sanki. <gülüyor> Canım ablan şaka yaptı sadece bunda kızacak mı var? Ee, bir gün siz de akıllanacaksınız ya neyse Üzün verirseniz ben bir abdest tazeleyeyim olmaz mı? Tabii, Annem tabii. konuya devam eder çocuklar Amelde meslekler dört tane demiştin sayabilir misin? E, benim de bir sorum var. Neden beş ya da üç değil de dört mezhep var? Söyleyebilir misin? Bilmiyorum ama şimdi öğreniriz. Ameldeki mezheplerde ehli sünnet ve ehli bid'at olarak ikiye ayrılırlar. Ehli bid'at olanlar Hazreti Peygamber'in ve eshabının yolundan ayrılmışlardır. Sapıtmışlardır. Zamanımıza kadar varlığını sürdüren ehli sünnet mezhepleri dört tane çocuklar. Bu... Allah'ın bir lütfu. Çünkü varlığını kitaplardan öğrendiğimiz... ...zahiri, sevri, taberi gibi mezhepler... ...bugün hemen hemen yok. Hak mezhep oldukları halde taraftarları çoğalıp... ...günümüze kadar varlıklarını sürdürememişlerdir. Zamanımıza kadar gelenler... ...Hanefi, Şafi, Maliki ve Hanbeli. İmam-ı Azam Ebu Hanife Efendimiz... ...müthiş bir insanmış değil mi babaanne? İmam-ı Azam Hazretleri... Peygamberimizin vefatından 70 sene sonra Küfe'de dünyaya gelmiş Çok temiz ve zengin bir ailedendi çocuklar Hazreti Ali Efendimiz Küfe şehrine geldiğinde İmam-ı Azam'ın babası ona muhallebi ikram etmiş Hazreti Ali Efendimiz de bu ikramdan çok memnun kalarak hayır duada bulunmuş anne. İmam-ı Azam Efendimizin adı bu mu? Ben söyleyebilir miyim? Ha, buyur kuzum söyle ee, Şöyle adı Numan Rakabı İmam-ı Azam Künyesi Ebu Hanife, babasının adı Sabit. Yani biz daha çok lakabı ve künyesini kullanıyoruz. Evet yavrum, evet. İmam-ı Azam efendimizin çocukluğu Küfe'de geçmiş. Çocuklar, hem biliyor musunuz, Küfe şehri Hazreti Ömer'in emriyle kurulmuş bir şehirdir. Çok küçük yaştayken Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş. Ya. Çok geçmeden de bütün Kur'an'ı ezberlemiş. Evet, evet. Babası ticaretle meşgul olduğundan o da ticaret yaptı. Bir taraftan ticaretle uğraşırken diğer taraftan ilim meclislerine devam etti. Çok zekiydi, çok akıllıydı. Daha genç yaşındayken her şeyi her yönüyle düşünebiliyordu. Kendisinde bu üstün kabiliyeti görenler onun ilme yönelmesini söylemişler. Hmm, 22 yaşındayken hocası Hamad'ın derslerine aralıksız devam etmeye başlamış. 18 yıl ders okumuş ve hocası Hamad vefat edince 40 yaşındayken hocasının yerine geçmiş. Ders okutmaya başlamış. Ben de sohbetinize katılayım. Ah, tabii. İmam Şafii'nin bir sözü var. Fıkıhta bütün insanlar Ebu Hanife'nin öğrencisi sayılır yeah. demiş. Neyse, neyse biraz da sizleri soralım bakalım. Ne var ne yok? Hangi rüzgarlar attı böyle? Hamdolsun anne iyisi. Seni dolaşmaya geldik. Abimle de bazı işlerimiz vardı. İmam Hazım Efendimiz peygamberimizi görmüş mü? i̇mam Azam Efendimiz tabiindendir yavrum. Peygamberimizi görmemiş ama hesabı görmüştür. Zaman zaman Mekke ve Medine'ye gitmiş, oralardaki kıymetli hocalardan ilim öğrenmiştir. Bilhassa Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Abdullah İbni Mesud Efendilerimizin talebelerinden devamlı ders almıştır. 55 sene üst üste hem ilim öğrenmek hem de öğretmek için hacca gittiği bildiriliyor. Peki kendi aklına göre mümkün hüküm verirmiş? Ah, o şöyle kızım, kendisine bir mesele sorulduğunda önce Kur'an-ı Kerim'e bakar, orada bulamazsa peygamberimizin hadislerinde arardı. İkisinde de bulamazsa eshabın sözlerini araştırır. Hiçbirinde bulamadığı takdirde kıyaslama yaparak kendi görüşünü söylerdi. Mübarek bambaşka bir insanmış. Hareketleriyle de örnekmiş, çok az uyurmuş. İlim öğrenme ve öğretmenin dışında bütün vaktini ibadetle geçirirmiş. Ramazan aylarında Kur'an'ı 60 defa hatmettiği söylenir. Geceleri hiç uyumadan sabaha kadar namaz kılarmış. 40 yıl yatsı abdestiyle sabah namazı kılmış. Herkese iyilik yapar, kimseden karşılık beklemezmiş. Haram olabileceğinden şüphe ettiği bir şeyi asla yemezmiş. Ders ücreti almak şöyle dursun Birçok öğrencisinin bütün ihtiyaçlarını kendisi karşılarmış. Son derece kanaat sahibiymiş. Gerçek anlamda zenginmiş yani. Efendim anlamadım. Babaanne sen söylüyordun ya... ...gerçek zenginlik kanaattir diye. Çok güzel anlatıyorsun oğlum. Hadi devam et. <gülüyor> Affedersin anne kendimi kaptırdım demek. Fakat ben de senin tatlı tatlı anlatmanı özledim yine. Hadi <gülüyor> hadi ne olur. Aa. Ne olur babaanne babamı her zaman dinleyebilirim çocuklar. ama ben de senden dinlemek istiyorum. Hay Allah niye anlatayım şimdi ben. <gülüyor> e sen bilirsin babaanneciğim. Ee, güzel bir koku sürünmüşsün. Ne güzel bir koku bu. E, İmam-ı Azam Efendimiz de güzel kokular sürünürmüş biliyor musunuz çocuklar? Temiz ve güzel elbiseler giyermiş. Çok çömertmiş. Öylesine yardımlarda bulunurmuş ki insanlar şaka yapıyor zannederlermiş. Nasıl yani? Bol bol dağıtıyormuş yani. Hele bugünün ölçülerine göre temelli şaka gelir insana. Sonra kendisine verilen emanetleri büyük bir titizlikle muhafaza edermiş. Her sene kazancını toplar, onu alimlere ve talebelerine verirmiş. Özellikle öğrencilerinin bütün ihtiyaçlarını karşılar... Başkalarına muhtaç olmaktan korurmuş Ne güzel bir öğretmen Sonra hükümdardan gelecek menfaat ve servetten kaçınırmış Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde kendisine baş hakimlik teklif edilmiş Israr ve işkence edilmiş olmasına rağmen o ilim hürriyetine Doğruyu ve gerçek olanı açıklama serbestliğine zarar verir düşüncesiyle bunu reddetmiştir çocuklar Babaanne amca annemler yemeği hazırlamışlar İsterseniz yemekten sonra devam edelim. Nasıl isterseniz hadi, hadi buyurun öyleyse Ne tatlı bir gece Yıldızlara baksana babaanne ne kadar çok Peygamber efendimiz Benim hesabım ...gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız... ...yolunuzu şaşırmazsınız buyuruyor. Herhalde kutup yıldızı gibi değil mi babaanne? <gülüyor> Çünkü kutup yıldızı yön bulmaya yarıyor. Çocuklar bir hikaye anlatsam... ...dinler misin? Bayılırız. Eh? Ama bahçede anlatacaksın. <gülüyor> Gecenin büyüsü küçük beyi pek sardı galiba. <gülüyor> <gülüyor> evet küçük hanım. Bu tatlı geceyle hayalimi de zenginleştirmek tamam, istiyorum. Peki peki. Başlıyorum. Çok eski zamanlarda... ...Küfe şehrinde genç bir adam yaşarmış. İyi bir Müslümanmış. Helali, haramı bilir... ...beş vakit namazını aksatmadan kılarmış. Sabit ismindeki bu genç adamın... ...hiçbir kötü huyu yokmuş. Küfe, sabit... Sonra... sonra bir gün abdest almak için... ...dere kenarına inmiş. Pırıl pırıl bir dereymiş. Suyu içilecek kadar berrak... ...kıyısındaki ağaçların gölgesi... ...serin mi serinmiş... Çömelmiş, kollarını sıvamış ve abdest almaya başlamış. Abdestini henüz bitirmiş ki... ...yukarıdan yuvarlana yuvarlana gelen... ...göz alıcı kırmızılıkta bir elma görmüş. Ne güzelsin yarabbim. Ne güzel nimetler yaratıyorsun. Aa, şu elmanın güzelliğine bak. Bismillah Bütün bunlar bizim için Elhamdülillah Ama bu elma Bu elma benim bahçemden değil ki Satın da almadım Şimdi ne olacak Sahibini bulup helal ettirmeliyim Keşke ısırmadan önce düşünseydim bunu Hay Allah Sabit çok üzülmüş şu an Kendisine ait olmayan bir şey yemenin pişmanlığıyla Dere boyundan yukarı doğru yürümeye başlamış Yüreği yanmış Ne yapmalı ne etmeli Elmanın sahibini bulup helallık almalıyım diyormuş Tamam bu bahçe olmalı Evet derinin kıyısındaki bu ağacın elması olmalı O da ne Bahçe sahibi buradaymış ne güzel Selamun aleyküm bereketli olsun Ve aleyküm selam Allah razı olsun Hayırdır Bir şey mi istiyorsun ee, Şey diyecektim Elmalarınız çok güzelmiş de Az önce şurada aşağıda abdest alıyordum Helallık isteyecektim ee, Ne oldu ki helallık isteyecektin Galiba şu ağaçtan düşmüş Dereden bir güzel elma geldi Ben de dayanamadım ısırdım. Tatlı geldi yedim Sonra aklıma geldi de ...yemiş oldum ama... ...elmanızı yemiş oldum... ...hakkınızı helal eder misiniz? Yok e, yok... ...öyle hakkımı kolay kolay helal etmem... ...bir müddet bahçemde çalışır... ...evimde hizmet edersen... ...o zaman düşünürüm... ...hay Allah... ...eh madem ki öyle diyorsunuz... ...siz bileşir... ...ee ne duruyorsun öyleyse... E, ...şey ben mi? Hadi başla bakalım elma toplamaya... Al şu sepeti. Genç adam çaresiz çalışmaya başlamış. Gün gelmiş zaman dolmuş. Zaman doldu efendim. Hizmetim tamam olduysa... ...hakkınızı helal eder misiniz? Tamam tamam. Elmayı sana helal edeceğim. Lakin bir şartım daha var. ...ama baştan böyle konuşmamıştık. Haklısın. Baştan böyle konuşmamıştık. Fakat ben sana... ...hakkımı helal ederim dememiştim. Bir yıl hizmet et... ...ondan sonra düşünürüm demiştim. Şimdi bir şartım daha var. Valla ne diyeyim... Siz, ...sizi dinliyorum efendim. Güzel. <gülüyor> Benim bir kızım var. Gözleri görmez... ...kulakları işitmez... ...elleri tutmaz... ...ayakları yürümez... ...onun nikahına alırsan... ...onunla evlenirsen... ...o zaman hakkımı helal ederim sana... ...eh tamam... ...haramın cezasını ahirette çekmektense... ...dünyada bu sıkıntıya katlanmak daha iyi... ...kabul ediyorum... ...düğün hazırlıkları başlamış bitmiş... ...ve damadı gelin odasına almışlar... ...almışlar ama... ...genc adam şaşırmış kalmış... ...görmeyen... ...işitmeyen, yürümeyen... ...tadamayan birini hayal ederken... ...karşısında mahcubiyetten yüzü kızarmış... ...gözleri yerde... ...güzeller güzeli bir kız durmuyor muymuş? Aman efendim... ...bir yanlışlık oldu galiba... ...siz bana ne demiştiniz? <gülüyor> evet oğlum... evet. ...o kız benim kızımdır... ...görmez... Görmez çünkü bugüne kadar harama bakmamıştır. Bunca zamandır bizimleydin. Onu hiç gördün mü? Bir kere olsun görebildin mi? Görmedim efendim. Ya. İşitmez çünkü harama kulağını tıkamıştır. Yürümez çünkü ayakları harama gitmemiştir. Tutamaz çünkü elleri haram olan bir şeyi tutmamıştır. Ah, elmayı yediğin gün bana gelince Senin kızıma layık biri olduğunu düşündüm Bunca zaman sırf bir elma ısırmanın helallığı için hizmet edince Artık seni damadım yapmaya karar verdim Var git o kız senin helalindir Allah sizi mesud etsin Yediğin elma da helal olsun Elma bahçesinin tamamı senin olsun Bu sabit kim biliyor musunuz çocuklar? Ben tahmin ettim ama... Hikayemizdeki bu genç adam... Yani sabit... İmam-ı Azam hazretlerinin babasıdır. Kadın da annesidir. Aa, ne güzel de değil mi abla? Sen o kadın gibi olabilir misin? Sen sabit gibi olabilirsen... Ben de o kız gibi olurum inşallah. Var mısın? İyilikte güzellikte... Doğrulukta yarışmak güzeldir kuzularım. Hadi göreyim sizleri. İmam-ı Azam efendimiz... Hapse de atılmış galiba değil mi babaanne? Evet. evet. Emevilerin Irak valisi kendisine başkadılık teklif etmiş. O da kabul etmemiş. Hapse atmışlar, dövmüşler, işkence etmişler. Hicri 130 yılında hapisten çıkınca Mekke'ye gitmiş. Mekke'de hem ilim öğrenmiş hem de öğrenci yetiştirmiş. Mekkeli Müslümanlar ve alimler ilmine hayran kalmışlar. Emevi devleti yıkılıp da yerine Abbasi devleti kurulunca yeniden köfeye dönmüş. Fakat Abbasiler devrinde de baskı altında kalmış. Hiç kimsenin hatırını gözetmeden verdiği fetvalar bazı devlet adamlarını ve alimleri rahatsız etmiş nedense. Bir bahane bularak tekrar hapse atmışlar, kamçıyla dönmüşler. Bu arada bu arada çocuklar yaşı oldukça ilerlemiş. O işkencelere dayanamaz hale gelmiş. Ömrünün son günlerinde hapisten çıkarılmış ama... ...Müslümanlarla görüşmesi, fetva vermesi yasaklanmış. Allah Allah, ne garip şeyler olmuş, hayret. Bağdat'ta defaat ettiğinde yetmiş yaşındaydı. Recep ayında Allah'ın rahmetine kavuştu. Cenaze namazında 50 bin kişinin bulunduğunu öğreniyoruz. Elli bin kişiyi nereye sığdırdılar acaba? Altı defa cenaze namazı kılınmış... Kabrine konulduktan sonra da 20 gün uzaklardan gelen Müslümanlar cenaze namazını kılmaya devam etmişler. Gerçekten çok sevilmiş demek. Ben de katılabilir miyim sohbetinize? <gülüyor> Tabii oğlum o da ne demek. İmam-ı Azam Efendimiz gerçekten büyük bir zat çocuklar. Defalarca mübarek kabrini ziyaret eden İmam Şafii Hazretleri şöyle diyor. Her ne zaman bir dileğimin olmasını istesem hemen Ebu Hanife'nin kabrini ziyaret ederdim. Orada iki rekat namaz kıldıktan sonra dua ederdim. Cenab-ı Hak duamı mutlaka kabul ederdi. Orta boylu ve güler yüzlüymüş değil mi baba? Az esmermiş. Fakat çok heybetli bir görünüşü varmış. Hiç boş laf etmezmiş. Amca, künyesi Ebu Hanife'ydi. Neden öyle demişler? Ee, Yanında devamlı yazı yazmak için kalem bulundurulmuş da onda. Ebu Hanife künyesini bu sebeple almış yani. Rabbim bu güzel insanlardan eylesin hepimizi. Amin. Amin. Hayatı boyunca binlerce defa Kur'an'ı hatmetmiş. Dilini kötü sözlerden korur, düşmanlarının bile aleyhinde konuşmazmış. İnsanlarla münakaşadan hoşlanmaz, boş yere tartışmalara girmezmiş. Allah'tan çok korkarmış. Allah'ın pek az insana nasip ettiği muazzam bir akıl ve zekası varmış. Bu zeka emanetini bir saniye bile boş şeylerle meşgul etmemiş biliyor musunuz? Emanette ihanet etmemek gerçek anlamda böyle oluyor herhalde. Ne mutlu. Sonra son derece yumuşak huyluymuş. Çok sabırlıymış. Devlet adamlarından gelen hediyeleri kabul etmezmiş. Ne pahasına olursa olsun gerçeği söylermiş. Demek ki Allah tarafından dinimizi kuvvetlendirmek için özel olarak görevlendirilmiş. 30 yıl devamlı talebe yetiştirmiş. Tam 4000 talebesi olmuş. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed İmam Züfer gibi dünya çapında büyük alimler hep onun talebesidir çocuklar. Müslümanların çok büyük bir çoğunluğu onun mezhebi üzerine amel etmektedir. Onun verdiği fetvalarla iş görmektedir. Hatta hatta kıyamete yakın geleceği bildirilen Hazreti Mehdi ve İsa Aleyhisselam'ın da i̇mam Azam Hazretlerinin fetvalarıyla amel edeceği söyleniyor. Gerçekten çok büyük alimmiş Allah ondan razı olsun. ...Şafii Hazretleri İmam-ı Azam'la görüşmüş mü acaba? Hayır kızım. İmam-ı Azam'ın vefat ettiği yıl... ...İmam Şafii dünyaya gelmiş. Hicri 150, miladi 767 yılı... ...birinin ölüm, diğerinin doğum yılı. Ne güzel. Allah birini alırken öbürünü dünyaya gönderiyor sanki. İmam Şafii hakkında bir şey bilen var mı? Anne, ben de çocuğun olduğuma göre... ...çocukların arasına katılabilir miyim? <gülüyor> Olmaz ama sen her şeyi bilirsin. <gülüyor> Olur ama önce söz hakkı bizim tamam mı? Tamam. En küçük ben olduğuma göre ilk söz benim. Hay hay buyurun efendim buyurun. Önce sizleri dinleyeceğim. Hmm. İmam Şafi Hazretleri hicri 150 yılında dünyaya gelmiş. Mezhepleri sistemleştirip kuranlar bu alimlerin talebeleri yavrum. <gülüyor> Neyse devam et bakalım. Hmm, şey başka aklıma hiçbir şey gelmiyor. Söz hakkı benim. İmam Şafi Hazretlerinin ismi Muhammed. Hünyesi Ebu Abdullah. Doğduğu yer Suriye'nin Gazze şehri. Doğum tarihi söylenmişti. Babasının adı İdris. Lakabı İmam Şafi. Tabi bilirsin. Baban yeni öğretmiş sana. İmam Şafi Hazretleri de Allah'ın Mısır taraflarındaki fitneleri söndürmek üzere gönderdiği bir din alimidir diyebiliriz. Çok küçük yaştayken annesiyle Medine'ye gitmiş, orada İmam Malik'ten, Rakka şehrinde de İmam-ı Azam'ın talebesi i̇mam Muhammed'ten Muhammed'den ders almıştır. İmam Malik, Malik'i mezhebinin kurucusu değil mi? Ben konuşuyorum değil mi canım? Sözüm henüz çocuklar, bitmiyor. Çocuklar, çocuklar yapmayın. İmam Şafi Hazretleri Hicri 199 yılında Mısır'a giderek orada hayatı boyunca Müslümanlara nasihatlerde bulundu ve talebeler yetiştirdi. Hüccet, Üm ve Risale isimli kitapları yazmıştır. Hicri 204 senesinde vefat etmiştir. Allah ondan razı olsun. Aferin kızıma ne güzel anlattım. İmam Şafiye Hazretleri de çok zekiymiş. 7 yaşındayken Kur'an'ı, 10 yaşındayken İmam Malik'in El Muvatta isimli hadis kitabını ezberlemiş. 20-25 yaşlarına gelince hocası fetva verme yetkisi vermiş. O zamanlar ilim için yolculuklar yapılırmış. İmam Şafii de bu yolculuklara katılmış. Irak'ta daha çok hanefilik yaygın olduğundan Mısır taraflarına yerleşmiş. Oradaki halkın meselelerine çözüm getirmiş. İmam Şafii takvası, güzel ahlakı, cömertliği ve adaletiyle de tanınmıştır. Şafii mezhebinde de hanefilikte olduğu gibi önce kitaba bakılır bulunamazsa sünnete başvurulur. Bazı şartlarla çok güvenilir bir tek şahsın naklettiği haberle geniş ölçüde amel edilir. Sonra icmaya ve nihayet hanefiler kadar fazla olmamakla beraber kıyasa başvurulur. Bir şey dikkatimi çekti. Sen böylece şer'i delilleri saydın değil mi amca? Sen şer'i delilleri biliyor musun ya? Babaannem bize öğretmişti. Şer'i deliller dörttür. Kitap, sünnet, İcma i ümmet... ...ve kıyası fukaha. Kitapla sünnet belli... ...icma ve kıyasının ne olduğunu açıklayabilir misin? Ben de açıklayabilirim. Buyurun o zaman, söz hakkı sizin beyefendi. İcma, bir meselede... ...aynı çağda yaşayan din alimlerinin... ...görüş birliğine varmalarıdır. İcma'nın dayanakları da... ...Kur'an'ın ruhu... ...ve Hazreti Peygamber'in hadisleridir. Peygamber Efendimiz... ...ümmetim... Sapıklık üzerinde birleşemez buyurmuştur. Maşallah. Aferin. Ne güzel açıkladın. Peki, kıyas konusunda ne diyeceksin? Ee, söz hakkımı sevgili ablama veriyorum efendim. Bilmiyor musun yoksa? Yoo, biliyorum ama amcamdan bir aferin de sen alırsın isterim. Sen bilirsin. Bunu bir örnekle açıklasak iyi olur. Mesela şarap, Kur'an'da kesin bir emirle haram kılınmıştır. Sebebi sarhoşluk vermesi, aklı almasıdır.